Göklerin ve yerin görünmeyenini bilir, Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Hucurat suresini Ne Dinlediniz? Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir.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 İhtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın, onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar, kendilerine hak olan Kur'an ve Peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı?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 Peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki, insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek, onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O, bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün, ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir, gerçeği de ortaya getirir. Ey insan! İşte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Suğur'a da üfrüdür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbinin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. 24, 25 ve 26. ayetler. Allah iki meleğe Rabb'ini tanımayan her inatçının körü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı azgını İmanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah'la beraber başka sahte ilahlar edinen Allah yerine onlara onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan ey Rabbimiz onu ben azdırmadım fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. Gün cehenneme doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" der. Cennetse müttakilere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 orada onlar için istedikleri şeyler vardır katımızda daha fazlası da vardır burada geçen fazladan maksat ruhiyetullah tır beydavi şöyle der bu ziyade gözlerin görmediği kulakların işitmediği hiçbir insanın hayal edemeyeceği sonsuz nimettir bunlardan önce nice inkârcı nesilleri helak ettik Oysa onlar Kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölünden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık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 Tevrat ve İncil'e Allah kelamı diye itibar edilmez. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin namazların arkalarında onu tesbih et. Namazın arkasından tesbih, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'dir. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar, Suğur'a ikinci üfrülüşteki o korkun çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu, dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de, diriltecek de kesinlikle biziz. Biz, dönüş de ancak bizedir.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 Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Kaf Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul